Ve şimdi burada sana yazılı bir cevap vermeyi deniyor olsam da bu fazlasıyla eksik kalacaktır. Çünkü bu korku ve onun etkileri senin karşında yazarken deket duruyor bana. Ve dahası meselelerin büyüklüğü hafızamın ve aklımın sınırlarını çok aşıyor. Bu mesele sana ima çok basit göründü. En azından benim karşımda ve hiçbir ayrım yapmadan başka pek çok insanın karşısında söylediğin kadarıyla. Durum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 Ama en azından herhangi bir yakınlık, bir duygudaşlık işareti bekledin. Oysa ben eskiden beri senden saklanıp odama, kitaplara, çılgın arkadaşlara aşırı fikirlere sığındım. Seninle asla açık konuşmadım. Asla seninle sinagoga gelmedim. Fransız seni hiç ziyaret etmedim. Bunun dışında da aile mefhumuna hiç sahip olmadım. İşle ve senin diğer sorunlarınla ilgilenmedim. Fabrikayı senin başına sardım ve sonra da seni ortada bıraktım. Otların dik başlığını destekledim ve senin için parmağımı bile kıvırdım. sana bir tiyatro bileti bile getirmiyorum. Yabancılar için her şeyi yapıyorum. Benim hakkımdaki yargını özetleyecek olursan beni doğrudan yakışıksız ya da kötücül bir şeyle suçlamıyorsun gerçi. Belki son evlilik niyetimin dışında.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 Bu söylemek istediğim şey hakkında bir tür sezgiye sahipsin tuhaf bir biçimde. Örneğin kısa... Örneğin kısa bir süre önce bana şunları söyledin. Seni hep sevdim. Dışarıdan sana karşı diğer babaların davrandığı gibi davranmasam da. Çünkü ben başkaları gibi yapmacık tavırlar takınamam. Şimdi baba, ben senin bana karşı hissettiğin içten yakınlıktan... Genel olarak hiçbir zaman kuşku duymadım ama bu imayı doğru bulmuyorum. Sen yapmacık tavırlar takılamazsın. Bu doğru ancak sadece bu nedenle başka babaların yapmacık davrandıklarını iddia etmek ya üstünde durulması gerekmeyen basit bir iddiacıktır ya da belki de ve bence gerçek budur aramızda bir şeylerin yolunda gitmediğinin ve buna senin elinde olmadan senin de yol açtığının örtülü bir ifadesidir. Kastettiğim buysa eğer, o halde anlaşıyoruz demektir. Yalnızca senin etkin yüzünden böyle bir kişi olduğumu söylemiyorum tabii ki. Bu fazlasıyla abartılı olurdu ki, bu abartıya yatkınım üstelik. Senin etkinden tamamen bağımsız yetişmiş olsaydım bile, büyük ihtimalle senin gönlüne göre bir insan olmayacaktım. Herhalde yine zayıf, ürkek, kararsız, huzursuz bir insan olurdum. Robert Kafka veya Kare Herman değil,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 Yani ilk yavru olarak yapayalnız dayanmak zorunda kaldığım bir durumda bunun fazlasıydayız. Bunun için fazlasıyla zayıftım. İkimizi karşılaştır. Ben çok kısaca ifade etmek gerekirse Kafka'ya özgü hayat, iş, fetih arzularıyla değil daha gizliden, farklı bir yönde, daha ürkekçe etkiyen ve çoğu zamanda insanı tümüyle üstü bırakan lövlere has bir itkiyle harekete geçebilen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 daha tasasız, daha az katıydılar. Ayrıca bu noktalarda senden çok şey aldım ve bu mirası yapımda sahip olduğun denge unsurlarına sahip olmadığım halde fazlasıyla iyi idare ettim. Ancak sen de bu açıdan farklı dönemler geçirdin. Belki çocukluk, belki çocukların, özellikle de ben seni hayal kırıklığına uğratmadan ve evde canını sıkmaya başlamadan önce Daha neşeli biriydin. Ve şimdi de belki valide dışında çocuklarının vermeyi başaramadıkları o sıcaklığın birazını sana torunların ve damadın verirken yeniden neşeli biri oldun. Her halükarda biz öylesine farklı ve bu farklılığımızla birbirimiz için öylesine tehlikeliydik ki benim yani yavaş yavaş gelişmekte olan çocuğun seninle gelişimini tamamlamış erkekle nasıl bir ilişki içinde olacağı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 Tüm bunlar sana özellikle uygun görünüyor düstelik. Çünkü beni güçlü, cesur bir delikanlı olarak yetiştirmek istiyordun. İlk yıllardaki eğitim yöntemlerini bugün dolaysız bir biçimde tarif edebilmem mümkün değil. Ancak daha sonraki yıllardan geriye ve Felix'e yönelik davranışlarına bakarak aşağı yukarı canlandırabiliyorum kafamda. Bu arada o zamanlar daha genç, dolayısıyla bugüne oranla daha diri, daha yabani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 Durmadan su diye mızırdanıyordum. Kuşkusuz susuzluktan değil, belki kısmen sinirlendirmek, kısmen de kendimi oyalamak için. Birkaç sert tehdit fark etmeyince beni yatağımdan almış, sahanlığa taşımış ve geceliğimle kapalı kapının önüne kısa bir süre yapayalnız bırakmıştı. Bunun doğru olmadığını söylemek istemiyorum. Belki de gece huzurunu sağlamak o sırada ancak bu yolla mümkündü. Ancak bu arada eğitim yöntemlerini ve bunların üzerindeki etkilerini açıklamak istiyorum. O zaman herhalde uslu durmuştum. Sonrasında ancak bu olay içimde bir tahribata yol açtı. Anlamsızca su isteyip durmanın, bana göre doğallığıyla dışarıya taşımanın, olağan dışı korkutuculuğu, kendi doğam gereği hiçbir zaman doğru ilişki içine sokmayı başaramamıştım. Yıllar sonra bile o dev adamın babamın en yüksek merciğin neredeyse hiçbir neden olmaksızın geleceğini ve gece yarısı beni yatağımdan çıkarıp sahanlığa taşıyacağını yani onun gözünde böylesine bir hiç olduğumu düşünerek azap çektim. Bu o zaman küçük bir başlangıçtı yalnızca. Ama beni sıklıkla etkisi altına alan bu hiçlik duygusu bir başka açıdan asil ve verimli bir duygu aynı zamanda Çoğu kez senin etkinden kaynaklanıyor. Biraz desteklenmeye, biraz dostça bir yaklaşıma, yolumun biraz açık tutulmasına ihtiyacım vardı. Sen sonun onun yerine yolumu kesiyordun. İyi niyetle tabii, başka bir yola girmem için. Ama buna yatkın değildim ben. Söz kelime asker selamı vermeyi ve asker gibi yürümeyi becerdiğim zaman desteklerdim beni. Ama ben geleceğim askeri değildim ya da iştahla yemek yiyebildiğim, hatta yanı sıra bir bira da içebildiğim zaman desteklerdim beni ya da anlamadığım şarkıları tekrar edebildiğim zaman veya senin en sevdiğin lafları senin peşinden geveleyebildiğim zaman. Ama bunların hiçbiri benim geleceğimin bir parçası değildi. Ve aslında bugün bile herhangi bir konuda ucu ancak sana da dokunuyorsa zedelediğim, Örneğin evlenme niyetimle veya benim şahsıma zedelenen örneğin Pepa beni azarladığı için senin onurunsa destekliyorsun beni. O zaman destekleniyorum. Bana değerim hatırlatılıyor, yapmaya hakkım olan hamlelere dikkatim çekiliyor ve Pepa mutlak bir biçimde mahkum ediliyor. Ama şimdiki yaşımda artık desteğine neredeyse hiç ihtiyaç duymadım. bir kenara bıraksak bile ancak... Öncelikle söz konusu olan ben değilsem gelen desteğin bana ne faydası olacak? O zamanlar, işte o zamanlar her alanda desteğe ihtiyacım olabilirdi. Senin saf bedenselliğin bile eziyordu beni. Sık sık bir kabrinde birlikte soyunduğumuzu hatırlıyorum söz gelimi. Ben sıska güçsüz, ince, sen güçlü, iri, geniş, kendimi acınması bir halde görürdüm.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 Yeni yetme genç bir insan olduğunda göz kamaştırıcı gelirdi bana. Koltuğundan dünyayı yönetirdin. Senin fikrin doğruydu. Başka her fikir deli saçmasıydı. Aşırıcıydı, anormaldi. Diğer taraftan senin özgüvenin öylesine güçlüydü ki tutarlı olmak zorunda bile değildin. Ve buna rağmen hep haklı çıkıyordun. Bir konuda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 Söz konusu olan da o değildi zaten. Mesele senin karşıt yapın gereği çocuğa bu tür hayal kırıklıklarını daima ve kökten yaşatmak zorunda oluşundu. Dahası bu karşıtlığın malzeme biriktikçe durmadan güçlenip sonuçta benimle aynı fikirde olduğun durumlarda bile alışkanlık gereği ortaya çıkmasıydı. Ve nihayet çocuğun yaşadığı bu hayal kırıklıkları hayatın sıradan hayal kırıklıkları değildi. Tersine Senin her şeye ölçüt kişiliğin olduğu için hayatının özünü etkiliyordu. Cesaret, kararlılık, güven şuna veya buna bağlı neşe sen karşı olduğunda ya da hatta karşıtlığın yalnızca varsayıldığında sonuna dek direnemezdi. Üstelik benim yaptığım hemen hemen her şeye karşı olduğunda varsayılabilirdi. Bu düşüncelerle olduğu kadar insanlarla da ilintiliydi bir insana azıcık ilgi duymam ki bu yapım gereği çok sık olmuyordu, duygularımı hiç dikkate almadan ve yargıma saygı göstermeden, küfrederek, karalayarak, aşağılayarak araya girmene yetiyordu. Örneğin yiğit diş dilinde piyesler oynayan tiyatrocu Lev gibi masum, çocuksu insanlar bunun bedelini ödemek zorunda kalıyorlardı. Tanımadığın halde, şimdi unuttuğun korkunç bir tavırla onu harşerata benzetmiş ve sevdiğim pek çok insana yaptığın gibi hemen elinin altında hazır bulundurduğun köpeklerle pireler meseline sarılmıştın. O oyuncuyu burada özellikle hatırlıyorum. Çünkü onun hakkındaki ifadelerini o zaman şu düşünceyle yazmıştım aklıma. Babamın hiç tanımadığı bir arkadaşım hakkında böyle konuşmasının tek nedeni onun benim arkadaşım olması beni çocukça sevgiden ve minnettarlık duygusundan yoksun olmakla suçladığında hep bunu çıkaracağım karşısına. Bana sözlerin ve yargılarında nasıl bir acı ve utanç verebildiğin konusundaki mutlak duyarsızlığın benim için daima anlaşılmaz oldu. Sanki kendi kudretinin farkında değil gibiydin. Mutlaka ben de pek çok kez sözlerimle kırdım seni. Ama ardından hep bilirdim bunu. Acı çekerdim ama o sözü bastırabilmeyi başaramazdım. Daha ağzımdan çıkarken pişmanlık duyardım. Ama sen sözlerine döverdin. Kimseye acımazdın. Ne söylerken ne de sonrasında. İnsan senin karşında tamamen savunmasız kalırdı. Ama senin tüm eğitiminin böyleydi. Sende bir eğitmenlik yeteneği var gibi geliyor bana. Kendi türünden bir insana eğitiminle çok faydalı olabilirdin kesinlikle. Ona söylediklerimi, aklı yatkınlığımı görür, bunun ötesinde hiçbir şeyle ilgilenmez... Ve meseleleri rahatlıkla böylesine yürütebilirdi. Ancak bir çocuk olarak bana yönelttiğin her söz benim için neredeyse bir tanrı emriydi. Onu asla unutmazdım. Dünyayı özellikle de bizzat seni yargılarken elimdeki en önemli araç olmayı sürdürdü böylesi sözler. Ve o noktada sen mutlak bir başarısızlığa uğrardın. Çocukken seninle en çok yemekte birlikte olduğum için dersinin büyük bir kısmı Yemek masasındaki doğru davranışlarla ilgili olurdu. Masaya konan yemek bitirilmek zorundaydı. Yemeğin güzelliği hakkında konuşulmamalıydı. Oysa sen yemeği çoğu zaman yenmez bulurdun. Hayvan yemi diye nitelendirirdin. Hayvan kan, aşçı yine berbat etmiş olurdu. Büyük açlığını ve her şeyi çabucak, sıcak ve iri lokmalar halinde yemeği duyduğun özel düşkünlük nedeniyle çocuk acil etmek zorundaydı. Masada uyanlarla kesintiye uğrayan kasvetli bir sessizlik hüküm sürerdi. Önceye sonra konuş ya da daha hızlı daha hızlı daha hızlı ya da görmüyor musun ben çoktan bitirdim yemeğimi. Kemikleri ısırarak kırmaya izin yoktu sana vardı sirkeyi öbür izin yoktu sana vardı. Önemli olan ekmeği düzgün dilimlemekti ama senin üzerinden soslar damlayan bıçağınla yaptıkların önemsizdi. Yemek artıklarının yeri dökelmesine dikkat edilmeliydi. Sonunda en fazla yemek artığı senin altında olurdu. Masada yalnızca yemekle ilgilenilmeliydi. Oysa sen tırnaklarını temizler, keserdin. Kurşun kalemleri tıraş ederdin. Kürdanla kulaklarını karıştırırdın. Lütfen baba, beni yanlış anlama. Tamamen önemsiz ayrıntılar olabilir. Ancak benim için böylesini belirleyici bir insan olan sen, bana dayattığın davranış kurallarına, Bizzat kendin uymadığın için ezici bir boyut kazandı bunlar. Bu yüzden dünya benim için üç bölüm ayrıldı. Benim yani kölenin yalnızca benim için icat edilmiş ve üstelik bilmediğim bir nedenle asla tümüyle yerine getiremediğim yasaların boyunduruğu altında yaşadığı bir bölüm, sonra senin yöneterek, emirler yağdırarak ve bunlara uyulmadığında öfkelenerek Yaşadığın ve benimkinden alabildiğine uzak bir ikinci dünya ve nihayet tüm diğer insanların emirler ve itaatten bağımsız mutlu yaşadıkları üçüncü bir dünya. Daima utanç içindeydim. Ya senin emirlerine uyuyordum ki utanç vericiydi bu çünkü bu emirler yalnızca benim için geçerliydi ya da dik kafalıydım ki bu da utanç vericiydi. Çünkü sana karşı nasıl dik kafalı olabilirdim? Veya emirlerini yerine getirmeyi beceremiyordum. Söz gelimi senin gücüne, senin iştahına, senin becerine sahip değildim. Yine de sen bunları sanki sıradan bir şeymiş gibi talep ediyordun benden. Tabii ki en büyük utanç da buydu. Çocuğun düşünceleri değil ama duyguları böyle etkileniyordu. O zamanki durumumu Felix'inki ile karşılaştırmam daha aydınlatıcı olabilir belki. Sen de ona benzer bir biçimde davranıyorsun. Hatta yemekte senin görüşüne göre murdar bir şey yaparsa, o zamanlar bana söylediğin gibi sen tam bir domusun. Demekle yetinmeyip gerçek bir herman ya da tıpkı baban gibi diye ekleyerek ona karşı daha da korkunç bir eğitim yöntemi uyguluyorsun. Ancak bu belki de belkiden daha fazlasını söylemek imkansız. Felix'e gerçekten köklü bir zarar vermiyor çünkü sen onun için mutlaka özel bir öneme sahip olmakla birlikte. Yalnızca bir büyük babasın. Ama benim için olduğun gibi her şey demek değilsin. Ayrıca Felix, daha şimdiden sakin, gürleyen bir sesin belki afallatabileceği ama uzun süre etkileyemeyeceği bir ölçüde erkeksi bir karakter. Ama hepsinden önemlisi, o seninle görece seyrek birlikte oluyor. Doğal olarak başka etkileri de açık. Sen onun için almak istediğini seçip Alabileceği sevimli bir tuhaflıksın daha çok. Benim açımdan hiç tuhaf değildin. Benim olanağım yoktu. Her şeyi almak zorundaydım. Üstelik bu duruma karşı herhangi bir söz bile söylemeden. Çünkü senin razı gelmediğin ya da yalnızca sana bağlı olmayan bir mesele hakkında sakince konuşmak senin için daha baştan imkansızdır. Senin buyurgan, Doğan izin vermez buna. Son yıllarda bunu kalp çarpıntılarıyla açıklıyorsun. Senin temelden farklı olduğun bir zamanı hatırlamıyorum. Bu çarpıntılar senin açından hakimiyetini daha da katı bir biçimde uygulamanın aracı olabilir en fazla. Çünkü bunun düşüncesi bile karşındakinin son itiraz kırıntılarını da boğacaktır. Bu bir suçlama değil tabi. Yalnızca bir olgunun saptanması. Onunla hiç konuşulmaz zaten. Hemen insanın üzerine gelir dersine. Oysa o kişinin aslında üzerine geldiği yoktur. Sen kişiyi meseleyle karıştırıyorsun. Senin üzerine gelen meseledir. Ve kişiyi dinlemeden meseleyi derhal bir karara bağlarsın. Ondan sonra sana söylenenler seni ancak daha da çok sinirlendirir. Asla ikna etmez. O zaman da yalnızca şöyle konuşursun. Bildiğin gibi yap. Benim için fark etmez. Yetişkin bir insansın. Sana ötverecek halim yok ve tüm bunları öfkenin alttan alttan tınlayan o korkunç hırıltılı sesi ve mutlak bir mahkumiyet kararıyla söylersin. Bugün bu ses karşısında çocukluğumdaki kadar titreyişimin biricik nedeni çocukluğun o katıksız suçluluk duygusunun yerini kısmen ortak çaresizliğimizin sezgisine bırakmış olmasıdır. Sakin bir ilişkinin imkansızlığı aslında son derece doğal bir sonuca daha yol açtı. Konuşmayı unuttum. Belki zaten büyük bir hatip olmayacaktım ama insanların sıradan akıcı konuşmasına hakim olabilirdim. Ama sen daha çok küçükken sözü bana yasakladın. Tek bir itiraz yok tehdidi ve yanı sıra kalkan el o zamandan beri bırakmıyor peşimi. Senin karşında kendi meselelerin söz konusu olduğu sürece mükemmel bir hatipsindir. Tıkanan, kekeleyen bir konuşma tarzı edindim. Bu kadarı bile çok fazlaydı senin için. Sonunda sustum. Önceleri belki inattan, daha sonra ise senin karşında ne düşünebildiğim ne de konuşabildiğim için. Ve benim asıl eğitmenim sen olduğun için de. Hayatımın her alanını etkiledi bu. Sana itaat etmediğimi düşünmen çok tuhaf bir yanılgı. Daima her şeye contra. Senin sandığın ve beni suçladığın gibi senin karşında gerçekten de hayatımın temel ilkesi olmadı. Tam tersine, eğer sana daha az uysaydım, benden çok daha hoşnut kalırdın mutlaka. Tüm eğitim tedbirlerinin tam yerini bulduğunu söylemek çok daha doğru. Tek bir müdahaleyi bile savuşturmayı denemedim. Ben olduğum halimle senin eğitiminin ve kendi itaatkarlığımın bir sonucuyum. Temel yapım ve hayatın etkileri dışında tabii. Bu sonucun yine de seni utandırması, hatta farkında olmaksızın Bunu kendi eğitiminin bir sonucu olarak kabullenmeyi reddedişin tam da senin elinin ve bendeki malzemenin birbirlerine bunca yabancı olmasındandır. Derdin ki tek bir itiraz yok ve böylece sana rahatsızlık veren içindeki karşıt güçleri susturmak isterdin. Ancak bu etki benim için fazla güçlüydü. Ben fazlasıyla itaatkardım. Tümüyle suskunlaşır, senden saklanır ve ancak kudretinin bana en azından doğrudan erişemeyeceği kadar uzaklaştığımda kıpırdamaya cesaret edebilirdim. Oysa sen karşıda dururdun ve bu durum yalnızca senin gücünün ve benim zayıflığımın olağan sonucuyken, her şey sana yine Jontra gibi görünürdü. Senin eğitimindeki aşırı ölçüde etkili, en azından bana karşı asla sonuçsuz kalmayan hitabet araçların, Hakaret, gözdağı, istihza, kötücül bir gülüş ve tuhaf bir biçimde kendi haline yerinmeydi. Beni doğrudan ve apacık hakaret sözcükleriyle azarladığını hatırlamıyorum. Buna gerek de yoktu. Başka bir sürü aracım vardı zaten. Ayrıca evdeki ve özellikle de iş yerindeki konuşmalarda başkalarına yönelik o kadar çok hakaret uçuşurdu ki çevremde bunlar küçük bir oğlan olarak beni neredeyse uyuştururdu ve bu hakaretleri bir de kendi üzerime çekmeme hiç gerek kalmazdı. Çünkü hakaret ettiğin insanlar kesinlikle benden daha kötü değillerdi ve senin onlardan duyduğun hoşnutsuzluk kesinlikle benim verdiğimden daha büyük olmazdı. Ve burada yine senin o mi masumiyetin ve dokunulmazlığın ortaya çıkardı. Herhangi bir kaygı duymaksızın hakaret ederdin. Ve hakareti başkalarında mahkûm eder ve yasaklardın. Hakareti gözdağı vererek güçlendirirdin ve bu artık benim için de geçerliydi. Sözgelimi şu bana korkunç gelirdi. Seni balık gibi parçalarım. Bunun ardından kötü bir şey gelmeyeceğini bilmeme rağmen, tabii küçük bir çocukken bilmiyordum bunu. Ama bunu bile yapabilecek durumda olman, senin gücüne ilişkin kurgularımla neredeyse örtüşüyordu. Senin birini yakalamak üzere bağırarak masanın çevresinde koşturman yakalamayı belli hiç istemediğin halde istermiş gibi davranman ve annemin sonunda o kişiyi sözüm ona kurtarması da bana korkunç gelirdi. Bir kez daha hayatımı senin lütun sayesinde kurtardığını sanırdı çocuk ve bu hayatı senin hak edilmemiş bir armağanın olarak sürdürürdü. İtaatsizliğin sonuçlarına ilişkin tehditler de böyleydi. Senin hoşuna gitmeyen bir şey yapmaya başladığımda ve sen bana başarısızlığa uğrayacağımı söyleyerek gözdağı verdiğinde senin fikrine duyduğum saygının derinliği belki daha ileride bir zaman için bile olsa başarısızlığı kaçınılmaz kılardı. Kendi eylemimi duyduğum güveni kaybettim. sebatsız, kararsızdım. Yaşım ilerledikçe değersizliğimin kanıtı olarak karşıma çıkarabildiğin örnekler de arttı. Giderek belli bir açıdan gerçekten de haklı çıktın. Bir kez daha yalnızca senin yüzünden böyle olduğumu iddia etmekten kaçmıyorum. Sen yalnızca olan bir şeyi güçlendirdin ama aşırı güçlendirdin. Çünkü benim karşımda çok daha güçlüydün ve tüm bu gücünü kullandın. İstihza yoluyla eğitmeye özel bir güven duyardın. Benim üzerimdeki üstünlüğüne en uygun düşeni de buydu. Bir uyarı sende genellikle şöyle bir biçim alırdı. Şunu şöyle yapamaz mısın? Ama herhalde bu kadar da fazla gelir sana. Buna vaktin yoktur tabii. Ve buna benzer şeyler. Bu türden her soruya kötücül bir gülüş ve öfkeli bir yüz ifadesi seçtik ederdi. İnsan herhangi bir şeyi yanlış yapmış olduğunu bile anlamadan bir anlamda cezalandırılmış olurdu. İnsana üçüncü kişi gibi davranırdı yani kötü bir sözle bile muhatap sayılmadınız o paylanmalar da kışkırtıcıydı. Yani biçimsel olarak annemle Ama aslında yanında oturan benimle konuştuğun durumlar sözgelimi Sayın oğlunuzdan bunu bekleyemeyiz tabii. Ardından bu oyunda annem yanında olduğu zaman sözgelimi cesaret edemediğim ve sonraları alışkanlık sonucu aklımdan bile geçirmediğim için bu soruyu doğrudan sana sormamam biçiminde bir karşılık buldu. Seninle ilgili soruları yanındaki oturan anneye sormak Çocuk açısından çok daha tehlikesizdi. Anneye ''Babam nasıl?'' diye sorulurdu. Ve böylelikle kötü sürprizlere karşı korunulmuş oluyordu. En beter istihzanın da güçlü bir olayla karşılaşıldığı durumlar da vardı tabii. Eğer bu bir başkasına söz gelimi beni yıllarca kızdıran Ellie'ye yönelik olursa, onun hakkında neredeyse her yemekte ''Masadan on metre uzakta oturmak zorunda bu şişko hatun gibisinden şeyler söylemen ve ardından kendi iskemdende en küçük bir dostluk ya da neşe belirtisi göstermeden tersine ellinin oturuşunun senin zevkine göre nasıl alabildiğine itici olduğunu amansız bir düşman gibi abartarak taklit etmeye çalışman benim için bir kötülük ve haince bir sevinç şöleniydi. Bu ve buna benzer şeyler ne kadar sık tekrarlanırdı ve gerçekten de bu sayede ne kadar az şey elde ettin. Sanıyorum ki Bunun nedeni öfke ve kızgınlık patlamasının meselenin kendisiyle doğru bir ilişki içinde bulunuyor gibi görünmemesiydi. İnsan bu öfkenin masadan uzakta oturmak gibi bir ayrıntıdan kaynaklandığına inanmıyor. Tüm azametiyle baştan beri orada olduğu ve patlamak için yalnızca rastlantısal olarak bu meseleyi bahane ettiği duygusuna kapılıyordu. Her durumda bir bahane bulamayacağından kuşku duymadığımız için, Kendimizi toparlamaya özel bir çaba göstermiyorduk. Ayrıca insan biteviye sürüp giden tehditler karşısında kayıtsızlaşıyordu da. Zaten dayak yemeyeceğimizden giderek neredeyse emin olmuştuk. Daima kaçışı, çoğunlukla da içsel bir kaçışı düşünen somurtkan, dikkatsiz, itaatsiz çocuklar olduk. Sen böyle acı çektin, biz böyle acı çektik. Çocuğu ilk seferinde cehennemi düşüncelere sürüklemiş olan, o sıkılı dişlerin ve gırtlaktan gülüşünle zehir zemberek ne cemiyet ama derken, daha yakınlarda İstanbul'dan gelen bir mektup yüzünden dediğin gibi, kendi bakış açından tamamen haklıydın. Ulu orta kendi haline yakınman, ki çok sık olurdu bu, çocukların karşısındaki bu konumunla hiç bağdaşır görünmezdi. Çocukken buna karşı hiçbir duygu hissetmediğimi sonradan hissettim tabii ve senin nasıl olup da Duygudaşlık beklediğini anlamadığımı itiraf ediyorum. Sen her bakımdan bir dev gibiydin. Bizim daştığımızdan ya da dahası yardımımızdan ne yararı umabilirdin? Aslında böyle bir yardıma tepeden bakman beklenirdi. Çoğu zaman bize de baktığın gibi. Bu yüzden yakınmalarımıza inanmaz ve bunların ardından gizli bir niyet arardım. Senin çocukların yüzünden gerçekten de çok üzüldüğümü ancak sonraları kavradım. Ama yakınmalarının farklı koşullar altında henüz çocuksu, kaygısız, her yardıma hazır bir duyarlılığı etkileyebileceği dönemlerde bana yine yalnızca fazlasıyla bariz eğitme ve onur kırma yöntemleri gibi göründü bunlar. Bu açıdan aslında çok güçlü değillerdi. Ama çocuğu tam da ciddiye alması gereken şeyleri fazla ciddiye almamaya alıştıran zararlı bir yan etkileri oldu. Ancak ne mutlu ki Bunun istisnaları da vardı. Çoğunlukla sessizce acı çektiğin ve içindeki sevgi ve iyiliğin kendi güçleriyle karşılarına çıkan, her şeyin üstesinden gelip etkilerini dolaysızca gösterdikleri zamanlarda. Ama böylesi durumlar seyrek, ancak olağanüstüydü. Sözgelimi eskiden sıcak yaz öğlenlerinde yemekten sonra seni dükkanda bir dirseğin tezgaha dayalı Yorgunluktan biraz kestirirken gördüğümde ya da pazarları koşuşturmaktan bitkin bir halde yanımıza yazlığa geldiğinde ya da annemin ağır bir hastalığında kitaplığa tutunmuş, sarsılarak ağlarken ya da benim son hastalığım sırasında sessizce bana otlanın odasına geldiğinde eşikte durup yatakta beni görmek için boynunu uzattığında ve beni rahatsız etmemek için Yalnızca elinle selamladığında. Böyle zamanlarda uzanır ve mutluluktan ağlardım. Ve şimdi bunları yazarken yine ağlıyorum. Senin çok seyrek görülen, özellikle de güzel, sessiz, hoşnut, olumlayıcı bir gülümseme tarzında vardır ki yöneldiği kişiyi çok mutlu edebilir. Çocukluğumda bu gülümsemelerden payımı aldığımı çok açık bir biçimde hatırlayamıyorum. Ama yanlış olmalıyım. Çünkü sana henüz masum göründüğüm ve senin büyük umudun olduğum bir zamanda bunu benden niye esirgemiş olasın ki? Ayrıca bu tür dostça izlenimler de uzun vadede suçluluk bilincimi derinleştirmek ve dünyayı benim açından daha da anlaşılmaz kılmak dışında bir sonuç vermedi. Olgusal ve sürüp giden şeylere tutunmayı tercih ettim. Senin karşında bir parça da olsa direnebilmek için. Kısmen de bir tür intikam olarak çok geçmeden senden fark ettiğim küçük gülünç şeyleri gözlemlemeye, biriktirmeye, abartmaya başladım. Söz gelimi senin çoğu zaman yalnızca görünüşte senden üstün olan kişilere kolayca hayran kalmanı ve bunları diyelim bir imparatorluk gibi müşavirini ya da bunun gibi şeyleri durmadan anlatabilmeni diğer taraftan senin Babamın kendi değeri için böylesi değersiz olaylara ihtiyaç duyması ve bunlarla böbürlenmesi üzerdi de beni ya da yalnızca derinliksiz, küçük bir edepsizlik olduğu halde seni sanki olağanüstü bir şey söylemişsin gibi güldüren, olabildiğince gürültülü tavırlarla ifade ettiğin edepsiz sözlere olan düşkünlüğünü izlerdim. Ancak diğer taraftan, Bu da yine sendeki yaşam gücünün beni utandıran bir dışa vurumuydu. Bu türden bir sürü değişik gözlemim vardı tabii. Bunlar beni mutlu ediyordu. Fısıldaşmak ve şakalaşmak için bir vesile oluyordu. Bunların farkına varıyordun bazen. Sinirleniyordun. Bunları kötücüllük ve saygısızlık olarak görüyordun. Ama inan bana benim için varlığımı sürdürmemin üstelik de işe yaramayan bir aracından başka bir şey değillerdi. Tanrılar ve krallar hakkında anlatılan fıkralar gibiydi bunlar. Sadece en derinden gelen saygıyla bağlantılı olmakla kalmayan, dahası o saygının bir parçası olan fıkralar gibi. Ayrıca sen de benim karşımda benzer bir duruma bağlı olarak bir tür savunma geliştirmeyi denerdin. Halimin haddinden fazla iyi olduğunu ve aslında bana ne kadar iyi davrandığını gösterirdin. Bu doğru ama onun bana o verili koşullar altında Köklü bir yararının dokunduğuna inanmıyorum. Annemin bana karşı davranışlarındaki iyiliğin sınırsız olduğu doğru. Ama tüm bunlar benim açımdan seninle ilişkiliydi. Yani iyi bir ilişki içinde değildi. Annem bilincine varmadan avdaki sürücülerin rolünü üstlenmişti. Senin eğitimin herhangi beklenmedik bir durumda bende inat, isteksizlik ya da hatta nefret doğurarak kendi ayaklarım üzerinde durmamı sağlayabilecekken Annem akıllıca konuşarak, çocukluğun karmaşası içinde benim için aklın timsaliydi o. Ricacı olarak durumu dengeliyordu. Ve ben yeniden, belki her ikimizin de yararına kırıp çıkarabileceğim tuzağına yeniden sürülüyordum. Ya da sadece bir barışma olmuyordu. Annem beni yalnızca senden gizli koruyordu. Bana gizlice bir şey veriyor, bir izin çıkarıyordu. Sonunda ben senin karşında, Yine aydınlıktan korkan yaratık, o sahtekar, kendi hiçizli yüzünden hakkı olarak gördüğü şeyi bile ancak dolan başlı yollardan elde edebilen suçlu kişi oluyordum. Tabii zamanla kendi görüşüme göre de hakkım olmayan bu yolları aramaya alıştım. Bu da beni yine benim suçluluk bilincimin derinleşmesi anlamına geliyordu. Bana bir kere bile gerçekten vurmadığın da doğru ama bağırman, yüzünün kızarması, Pantolon askılarını telaşla çözmen, bunların iskemlerinin sırtında hazır beklemesi benim için neredeyse daha da kötüydü. Sanki birinin asılması gibiydi. İnsan gerçekten asılırsa ölür ve her şey biter. Ama asılması için yapılan bütün hazırlıkları yaşamak zorunda bırakılır ve ancak ilmek yüzünün önünde sallanırken affedildiğini öğrenirse bütün hayatı boyunca bunun eziyetini çekebilir. Ayrıca senin açıkça gösterdiğin düşüncene göre dayağı hak ettim. Ama senin bağışlayıcılığının sonucu bundan ucu ucuna kurtulduğumun bu pek çok olay sonucunda yine yalnızca büyük bir suçluluk bilinci birikiyordu. Sana karşı her bakımdan borçluydum. Eskiden beri senin işin sayesinde hiçbir yokluk çekmeden huzur, sıcaklık, bolluk içinde yaşadığımı başıma kakardın. Ya benle yalnızken ya da başkalarının önünde Bu sonuncu durumun onur kırıcılığı hakkında hiçbir duygun yoktu. Çocukların işleri senin açından daima kamusal meseleler oldu. Beynimde kelimenin tam anlamıyla yarıklar açmış olması gereken sözleri düşünüyorum burada. Daha yedi yaşımdayken at arabasıyla köyleri dolaşmak zorundaydım. Hepimiz tek göze de uyumak zorundaydık. Yiyecek patates bulduğumuzda mutlu olurduk. Kışlık giysilerim yetersiz olduğu için... Yıllarca bacaklarımda cılk yaralar oluştu. Daha küçük biri olanken pisek işe girmek zorunda kaldım. Evden hiçbir yardım almadım. Askerdeyken bile üstelik. Eve de para gönderirdim. Ama yine de, yine de babam daima babamdı. Bugün kim biliyor ki bunu? Çocuklar ne biliyorlar? Bunları kimse çekmedi. Bugün bir çocuk anlar mı bunu? Bu hikayeler farklı koşullar altında mükemmel bir eğitim aracı olabilirdi. Babamın başından geçmiş eziyet ve yokluklara göğüs germek için cesaret ve güç verebilirdi. Ama senin istediğin bu değildi zaten. Senin çabaların sonucunda durum değişmişti. İnsanın kendini senin yaptığın gibi gösterebileceği bir fırsat yoktu. Böyle bir fırsat zorla ve yıkarak yaratılmalıydı. Evden kaçmak gerekirdi. Bu kararı verecek yeteneğim ve gücüm olması ve diğer yandan annemin de farklı araçlarla bunu engellemiş olması koşuluyla. Ama sen tüm bunları istemiyordun zaten. Bunu nankörlük, abartı, itaatsizlik, ihanet, çılgınlık olarak nitelendirdin. Bir yandan örneklerle, hikayelerle ve utandırarak özendirdiğin şeyi, diğer yandan şiddetle yasaklıyordun. Aksi halde söz gelimi ottanın züravi Yan koşulları bir kenara bırakırsak aslında hayran kalmış olman gerekirdi. Senin geldiğin o taşraya dönmek istiyordu. Senin çalıştığın gibi çalışmak, senin çekmiş olduğun yokluğu çekmek istiyordu. Tıpkı senin babandan bağımsız olduğun gibi. O da senin iş başarılarının tadını çıkarmak istemiyordu. Bunlar o kadar korkunç niyetler miydi? Senin örneğin ve senin öğretin ancak buraya kadar mıydı? Tamam. Otla'nın niyetleri sonuçta başarısızlığa uğradı. Belki de biraz gülünç fazlasıyla patırtılı bir biçimde yürütüldü. Ebeveynine yeterince saygı göstermedi. Ama bu yalnızca onun suçu muydu? Aynı zamanda koşulların özellikle de senin Otla'ya böylesine yabancılaşmış olmanın etkisi yok muydu? Otla dükkanda daha sonra züraede olduğundan daha mı az yabancıydı sana? Sonraları kendini kandırmak istediğin gibi ve kendini buna inandırabilseydin eğer cesaretlendirerek, öğüt vererek ve gözeterek hatta belki de yalnızca tahammül göstererek bu serüveni çok güzel bir şeye dönüştürecek güce sahip olduğun apaçık değil miydi? Böyle deneyimlerin ardından acı bir şakayla halimizin fazla iyi olduğunu söylerdin ama bir anlamda şaka değil bu. Senin mücadeleyle elde etmek zorunda kaldığın şey bize senin elinden verildi. Ama senin erken yaşta içine düştüğün ve bizden de uzak kalmayan dışarıdaki hayat mücadelesini biz ancak geç bir dönemde yetişkin yaşımızda çocuk gücümüzle öğrenmek zorunda kaldık. Bu yüzden bizim durumumuzun mutlaka seninkinden daha elverişsiz olduğunu söylemiyorum. Herhalde ikisi de eş değerlidir. Ancak temel yapılarımızı karşılaştırmıyorum burada. Yalnız biz bir noktada senin yaptığın gibi kendi zorluklarımızda övünemeyeceğimiz ve kimseyi bunlarla küçük düşüremeyeceğimiz için daha elverişsiz bir konumdayız. Senin büyük ve başarılı işinin meyvelerini gerçekten de tadabileceğimi, bunlardan yararlanabileceğimi ve senin de istediğin gibi bunlarla çalışmayı sürdürebileceğimi inkar ediyor değilim. Ama birbirimize yabancılaşmamız buna engeldi. Senin verdiklerinin tadını çıkarabildim. Ancak utanç, yorgunluk, zayıflık, suçluluk bilinci içinde. Bu yüzden sana tüm bunlar için ancak bir dilenci gibi minnettar olabilirim. Edinimlerimde değil. Tüm bu eğitim bir sonraki görünür sonucu bana uzaktan bile olsa seni hatırlatan her şeyden kaçmamdı. Önce işten... Aslına bakılırsa burası sokak üzerinde bir dükkan olduğu için çok hoşuma gitmesi gerekirdi. Özellikle de çocukluk dönemimde. Alabildiğine canlıydı. Akşamlar aydınlatılırdı. İnsan pek çok şey görür, pek çok şey işitirdi. Küçük yardımlarda bulunabilir, kendini gösterebilirdi. Ama hepsinden önemlisi senin bir şey satarken, insanlarla ilişki kurarken, şakalar yaparken... Yorulmak bilmez halinle, zorlu durumlarda derhal bir karar verişinle ve benzeri muhteşem tüccarlık yeteneklerine hayran kalırdım. Ayrıca bir paket yapman ya da bir sandığı açman izlenmeye değer bir gösteriydi. Ve bir bütün olarak bakıldığında tüm bunlar bir çocuk için hiç de kötü bir okul değildi kuşkusuz. Ama giderek ama giderek beni her bakımdan korkuttun ve gözümde dükkanla örtüştüğün için İş yeri de bana rahatsızlık verir oldu. Başlangıçta orada bana çok dua gelmiş olan şeyler beni üzmeye, utandırmaya başladı. Özellikle de senin çalışanlara karşı davranışın. Bilmiyorum. Belki çoğu iş yerinde böyleydi bu. Sözgelimi benim dönemimde Asi Kuraziyoni generalinde gerçekten de benzer bir durum vardı. Oradaki müdüre istifamın tam olarak gerçeği yansıtmasa bile Bütün uydurma da sayılmayacak gerekçesini hakaretleri üstelik de hiçbir zaman doğrudan beni hedef almayan hakaretleri kaldıramayışımla açıkladım. Bu konuda evden kaynaklanan aşırı bir duyarlılık geliştirmiştim. Ama çocukken diğer iş yerleri ilgilendirmiyordu beni. Ancak seni dükkanda o zamanki görüşüme göre dünyada görülmemiş bir biçimde bağırırken Söverken ve köpürürken görüyor ve işitiyordun. Ve yalnızca hakaretleri değil, başka zulümleri de. Söz gelimi diğerleriyle karıştırmak istemediğin malları bir darbeyle tezgahtan aşağı fırlatırdın. Yalnızca öfkenin şuursuzluğu bir ölçüde affettirirdi seni ve tezgahtar onları yerden almak zorunda kalırdı. Ya da ciğer hastası bir tezgahtarı kastederek durmadan kullandığın şu ifade... Gebersin hasta köpek. Yanında çalışanlara maaşlı düşmanlar derdin. Öyleydiler de. Ama onlar daha düşman olmadan önce sen onların maaş veren düşmanı gibi görünürdün bana. Orada aldığım büyük ders senin zalimde olabildiğini bana öğretti. Kendi halime bakarak o tenli çabuk fark edemezdim bunu. Bende sana hak veren çok yoğun bir suçluluk duygusu birikmişti. Ama orada tabi sonraları çok değil ama bir parça düzelttiğim çocukça düşünceme göre bizim için çalışan ve bu yüzden sana karşı duydukları bitmez tükenmez korkuyla yaşamak zorunda olan yabancı insanlar vardı. Tabii abartıyordum bunu. Çünkü insanlar üzerinde de tıpkı bende bıraktığın gibi korkunç bir etki bıraktığını hiç kuşku duymadan kabullenmiştim. Eğer öyle olsaydı gerçekten de yaşayamazlardı. Ama çoğunlukla mükemmel sinirlere sahip yetişkin insanlar oldukları için hakaretleri güçlük çekmeden üzerlerinden silkelerlerdi. Ve bu sonuçta sana onlara verdiğinden daha çok zarar verirdi. Ama iş yerini benim için çekilmez kıldı bu. Bana fazlasıyla seninle aramdaki ilişkiyi hatırlatıyordu. Girişimcilik çıkarlarından tümüyle bağımsız olarak ve hükmetme hırsın bir kenara bırakıldığında bile Bir iş adamı olarak yanında çıraklık etmiş olan herkese karşı öylesine üstündün ki onların çalışmaları seni asla hoşnut edemezdi. Benden de aynen öyle sonsuza kadar hoşnutsuzluk duyuyor olmalıydın. Bu yüzden zorunlu olarak çalışanların tarafında yer alırdım. Üstelik insanın bir yabancıyı nasıl böyle azarlayabileceğim korkudan kavrayamaz ve bundan ötürü Aşırı ölçüde sinirlendiklerini düşündüğüm çalışanları korkudan kendi güvenliğim adına seninle ailemizle barıştırmak isterdim. Bunun için özenli bir davranış yetmezdi. Hatta alçak gönüllü bir davranış bile yetmezdi. Daha da ileri giderek ezik olmalıydım. Yalnızca ilk selam veren olmakla yetinmemeli. Mümkünse onları selamımı almak zorunda bırakmamalıydım. Ve ben önemsiz kişi Onların tabanlarını yalasaydım bile, senin efendinin tepelerine binmesini dengeleyebilmiş olmayacaktım. Burada çevremdeki insanlarla girdiğim ilişki, işyerinin dışına da taştı ve ileride de sürdü. Bendeki kadar tehlikeli ve derine işlemiş olmasa da. Benzer bir şey söz gelimi, otlanın yoksul insanlarla kurduğu ilişkide de vardı. Seni çok kızdıran şu hizmetçi kızlarla oturması gibi... Sonunda iş yerinden neredeyse korkar hale geldim ve daha liseye başlamadan iş yeri her halükarda benim meselem olmaktan çıkmıştı ve lise bunu daha da pekiştirdi. Ayrıca o işi yeteneklerim açısından erişilmez gibi görüyordum. Çünkü sen bu işin kendi yeteneklerini bile tükettiğini söylüyordun. Özellikle de bende iş zekası olmadığını, kafamda daha yüksek düşünceler olduğunu ve benzeri şeyleri iddia ederek İş yerine senin eserine karşı sana çok acı veren soğukluğumdan kendine bir parça tat çıkarmaya çalıştın. Bugün benim için çok dokunaklı ve utandırıcı bir şeydir bu. Kendine zorla kabul ettirdiğin bu açıklama annemi çok sevindirdi tabi. Ben bile kibrim ve çaresizliğim için de bundan etkilendim ama beni şimdi samimiyetle ve gerçekten nefret ettiğim İş yerinden uzaklaştıran şey yalnızca ya da ağırlıkla yüksek düşünceler olsaydı bunların daha farklı bir biçimde ortaya çıkması gerekirdi. Beni, uysal ve ürkek bir biçimde, lise ve hukuk öğrenimin boyunca sürükleyip sonuçta bir memur masasına fırlatarak değil. Beni, uysal ve ürkek bir biçimde, lise ve hukuk öğrenimin boyunca sürükleyip sonuçta bir memur masasına fırlatarak değil. Senden kaçmak için. Aileden de kaçmak zorundaydım. Hatta annemden bile. Onun yanında daima korunurdu insan. Ama yalnızca seninle ilişkili olarak. O uzun vadede bir çocuğun mücadelesi için bağımsız bir zihinsel güç olamayacak kadar çok seviyordu seni ve sana sadakatle bağlıydı. Çocukça ama yerinde bir sezgi ayrıca. Çünkü annem yıllar geçtikçe sana daha da çok bağlandı. Kendisiyle ilgili konularda en küçük sınırlar içindeki Bağımsızlığını iyilik ve şefkatle ve seni asla derinden yaralamadan korurken senin çocuklarına yönelik yargılarını ve verdiğin hükümleri yıllar içinde aklından çok duygularıyla gözü kapalı kabullenir oldu. Özellikle de kesinlikle zor olan otla vakasında. Tabii annemin aile içindeki konumunun ne kadar yıpratıcı ve tüketici olduğu akıldan çıkarılmamalı. Dükkanda, ev işlerinde kendini harap etti. Ailedeki tüm hastalıkları iki kat fazlasıyla çekti. Ama tüm bunları taşlandıran, seninle bizler arasında kalan konumu yüzünden çektikleridir. Ona karşı daima sevgi ve saygı doluydun. Ama bu konuda onu sakınmaktan sen de bizler kadar uzaktın. Ona acımasızca yüklendik. Sen kendi tarafından, biz kendi tarafımızdan. Bu bir rahatlamaydı. Kimse kötü bir şey düşünmüyordu. Herkes kavgayı düşünüyordu. Senin bizimle, bizim seninle sürdürdüğümüz kavgayı. Ve öfkemizi annemden çıkarıyorduk. Ayrıca senin, tabii kendi açından tamamen masum bir biçimde, annemi bizim yüzümüzden üzmen çocuk eğitimine de olumlu bir katkı değildi. Hatta bu bizim ona karşı başka yollar altında haklı görülemeyecek davranışımızı bile meşrulaştırıyordu. Senin yüzünden bizden, bizim yüzümüzden senden neler çekti. Bizi şımarttığı için bazen bu şımartma senin düzenine karşı yalnızca sessiz, Bilinç dışı bir gösteri olarak kalmış olsa bile senin haklı olduğun durumları hiç hesaba katmadan söylüyorum. Onun hepimize karşı duyduğu sevgi ve bu sevginin mutluluğundan aldığı dayanma gücü olmasaydı tüm bunları kaldıramazdı tabii. Kız kardeşlerim yalnızca kısmen ayak uydurdular bana. Senin karşındaki konumundan en mutlu olan idi. Annemin en yakınında durduğu için sana da benzer bir biçimde fazla çaba göstermeden ve zarar görmeden teslim oldu. Ama sen de onu tam da annemi hatırlattığı için daha doğuşça kabul ettin. İçinde pek az Kafka malzemesi olduğu halde. Ama belki tam da buydu sana uyan. Kafka'ya özgü bir şeylerin olmadığı yerde sen bile bunu talep edemezdin. Biz diğer çocukların da olduğu gibi zorla kurtarılması gereken bir şeylerin harcanıp gittiği duygusuna da kapılmıyordun. Ayrıca Kafka'ya özgü olanı kadınlarda dışa vurulduğu sürece asla fazla beğenmemiş olmalısın. Vali'nin seninle olan ilişkisi belki daha bile dostça olabilirdi. Eğer biz bunu biraz bozmuş olmasaydık. Elli, senin çemberini kırmak konusunda neredeyse eksiksiz bir başarının tek örneğidir. Çocukluğunda bunu en az ondan beklerdim. Öylesine maymıntı, yorgun, ürkek, bezgin, suçluluk duyan, aşırı ezik, kötücül, tembel, obur, açgözlü bir çocuktu ki onunla konuşmak bir yana ona neredeyse bakamazdım bile. Bana fazlası da kendimi hatırlatırdı. Çok benzer bir biçimde aynı eğitim boyun altına girmişti. Özellikle de açgözlülüğünden iğrenirdim. Çünkü muhtemelen ben daha da açgözlüydüm. Aç gözlülüklerin bir mutsuzluğun en şaşmaz belirtilerinden biridir. Her şeye karşı o kadar güvensizdim ki yalnızca elimde ya da ağzımda tuttuğum veya oraya giden şeye gerçekten sahip olabilirdim. Ve benzer bir durumda olan Elli tam da onu alırdı benden. Ama tüm bunları elinin genç yaşta en önemlisi evden ayrılması, evlenmesi, çocuklarını doğurmasıyla değişti. Neşeli, kaygısız, cesur, cömert, diğer kam, umut dolu biri oldu. Senin aslında bu değişimi hiç fark etmemen veya en azından başarısını değerlendirmemiş olman neredeyse inanılmaz. Eskiden beri Elli'ye duyduğun ve temelde değişmeden süren garaz gözlerini o kadar etmiş. Elle artık bizimle oturmadığı için bu garaz eskisi kadar güncel değil yalnızca. Ayrıca Felix'e duyduğun sevgi ve Karla duyduğun yakınlık da bunun önemini azalttı. Ayrıca Gert'i bunun ceremesini çekiyor bazen. Otla hakkında yazmaya cesaret bile edemiyorum. Biliyorum. Bu mektuptan umduğum tüm etkiyi tehlikeye atıyorum. Olağan koşullar altında Yani otla özel bir güçlük ya da tehlike içine düşmediği sürece ona karşı yalnızca nefret duyardın. Senin görüşüne göre sana durmadan sıkıntı ve sorun çıkardığını ve sen onun yüzünden üzülürken otlanın tatmin olup sevindiğini bana kendini itiraf etmiştin. Yani bir tür şeytan. Böylesine büyük yanılgının mümkün olabilmesi için aranıza seninle benim aramdakinden bile daha büyük Ölçüsüz bir yabancılaşma girmiş olmalı. Senden öylesine uzaklaşmış ki artık onun olduğunu sandığın yerde kendi oturttuğun bir hortlağı görüyorsun yalnızca. Onunla ilişkinde fazlasıyla zorlanmış olduğunu kabul ediyorum. Bu aşırı karmaşık vakayı tam olarak anlamıyorum. Ama ne olursa olsun burada en iyi kafka silahlarıyla donanmış bir tür lövyi vardı. İkimiz arasında gerçek bir mücadele olmadı. Ben kısa sürede saf dışı edildim. Geriye kalan kaçış, acılaşma, keder, içsel çatışmaydı. Oysa siz ikiniz daima kavgaya hazır bir konumdaydınız. Daima zinde, güçleriniz daima yerinde. Ümitsiz olduğu kadar görkemli de bir manzara. En başlarda birbirinize çok yakındınız mutlaka. Çünkü bugün bile dördümüz arasında otla, seninle annem arasındaki evliliğin ve burada birleşen güçlerin, Belki de en saf ifadesidir. Sizi babayla çocuk arasındaki uyumun, mutluluğundan eden şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu gelişimin bendeki gibi gerçekleştiğini sanıyorum. Senin tarafında mizacının zorbalığı, onun tarafındaysa löylere özgü inatçılık, duyarlılık, asalet duygusu, huzursuzluk ve tüm bunları destekleyen kafka gücünün bilinci. Ben de etkiledim onu herhalde. Ama kendi içimden gelen bir itkiyle değil, Salt varlığımda. Ayrıca sonuncu çocuk olarak zaten oluşmuş güç ilişkilerinin içine geldi ve ortada duran pek çok malzemeye bakarak kendi yargısını kendisi verebildi. Hatta kendi mizacıyla kendisini senin kucağına mı yoksa karşılıklarınınkine mi bırakması gerektiği konusunda bir süre bocalamış olduğu bile düşünebilirim. Görünüşe bakılırsa sen o zaman bir şeyleri kaçırmış ve onu uzaklaştırmış olmalısın. Ama siz eğer mümkün olabilseydi uyum bakımından muhteşem bir çift oluşturabilirdiniz. Gerçi bu durumda bir müttefikimi kaybetmiş olurdum. Ama size bakmak kaybımı fazlasıyla karşılardı. Ayrıca hiç değilse bir çocuğun da eksiksiz bir tatmin yaşamanın sınırsız mutluluğu seni de benim yararımı çok değiştirebilirdi. Ne ki tüm bunlar bugün yalnızca bir düş. Otlan'ın babasıyla bir bağı yok benim gibi. Kendi yolunu yalnız bulmak zorunda ve benden daha fazla sahip olduğu kararlılık, kendine güven, sağlık, kaygısızlık senin gözünde onu benden daha kötü ve hain kılıyor. Bunu anlıyorum. Senin tarafından bakıldığında farklı olması mümkün değil. Hatta otla bile kendisini senin gözlerinde görebiliyor. Senin acını hissedebiliyor ve bundan ötürü çaresizlik değil, çaresizlik benim sorunum. Büyük üzüntü duyuyor. Gerçi sen bizi görünüşte tam aksine çoğunlukla birlikte görüyorsun. Fısıldaşıyoruz, gülüşüyoruz, arada sırada adının geçtiğini duyuyorsun. Kuşkusuz konuşmalarımızın ana konularından birisin. Tıpkı eskiden beri düşüncelerimizin de ana konularından biri olduğun gibi. Ama gerçekten de sana karşı bir şeyler planlamak için bir araya gelmiyoruz. Tersine tüm gayretlerimizle, şakayla, ciddiyetle, sevgiyle, inatla, öfkeyle, isteksizlikle, teslimiyetle, suçluluk bilinciyle, kafamız ve kalbimizin tüm güçleriyle, seninle bizim aramızda süre giden bu korkunç süreci tüm ayrıntılarıyla, her açıdan, her vesileyle uzaktan ve yakından birlikte değerlendirmek için buluşuyoruz. Daima yargıcı olduğumuzu iddia ettiğin halde hiç değilse büyük ölçüde bu noktada tabii ki içine düşebileceğim tüm yanılgılara açık bir kapı bırakıyorum. Senin de tıpkı bizim kadar zayıf ve körleşmiş bir tarafa olduğum bu süreci değerlendirmek için. Eğitsel etkinin bütününün bağlama içinde öğretici bir örneği de ırmaydı. Bir yandan bir yabancıydı. Senin dükkanına zaten bir yetişkin olarak gelmişti. Seninle öncelikle şefi olarak bir ilişkisi vardı. Yani senin etkinle ancak kısmen ve direnç gösterebileceği bir yaşta karşılaştı. Ama diğer yandan kan bağı olan bir akrabandı. Sana babasının ağabeyi olarak saygı gösteriyordu ve onun üzerindeki gücün salt bir şefin erkinden çok daha fazlasıydı. Buna rağmen o zayıf bedeniyle böylesine becerikli, akıllı, çalışkan, alçak gönüllü Güvenilir, diyarkam, sadık olan, seni amca olarak seven ve sana şefi olarak hayranlık duyan, kendini daha önce ve daha sonra başka işlerde kanıtlayan bu ırma senin için çok iyi bir memur değildi. Senin karşında tabii bizim tarafımızdan da o yöne itildiği için. Neredeyse bir çocuk konumundaydı ve senin mizacının eğip büken gücü öylesine büyüktü ki onda da unutkanlık, ihmalkarlık, sonraki bir neşe hatta buna yatkın olabildiği ölçüde biraz inatçılık gibi özellikler gelişti. Bu arada onun alıngan olduğunu, bunun dışında da pek mutlu olmadığını ve üzerinde ümitsizlik bir evcillik yükü bulunduğunu hesaba bile katmıyorum. Benim açımdan onunla arandaki ilişkinin karmaşıklığını, bizler için klasikleşmiş olan neredeyse günahkarca ancak tam da senin insanlara davranışındaki masumiyeti fazlasıyla kanıtlayan bir cümleyle özetledin. Bu aziz kız ardından bir sürü pislik bıraktı bana. Senin etkinin ve ona karşı verilen mücadelenin başka alanlarını da betimleyebilirdim. Ancak burada artık bir kararsızlık yaşar ve kurgulamak zorunda kalırdım. Ayrıca sen eskiden beri işinden ve ailenden uzaklaştığın ölçüde daha dost, daha esnek, daha nazik, daha saygılı, Daha ilgili bile oluyorsun zaten. Tıpkı sözgelimi bir hükümdarın da bir kez kendi ülkesinin sınırlar dışına çıktığında zorbalığını sürdürmesi için bir nedeni kalmadığı ve en alt tabakadan insanlarla bile iyi niyetli ilişkiler kurabildiği gibi. Gerçekten de Fransız Bak'ta çekilmiş topru resimlerde ufak tefek, keyifsiz insanların arasında daima alabildiğine iri, ve neşeli dururdun tıpkı yolculuktaki bir kral gibi bundan çocuklar da kendi paylarına yararlanabilirlerdi Tabi yanlış çocuk halleriyle bunu görebilmeleri gerekirdi ki imkansızdı bu ve örneğin ben gerçekte olduğu gibi senin etkinin bir anlamda en iç en katı en bağlayıcı çemberinde sürgüt bulunmak zorunda kalmazdım bu yüzden senin dediğin gibi aile mefhumunu kaybetmedim tersine Aileye ilişkin bir mefhumumun gerçekçi temelde olumsuz da olsa vardı hala. Senden içsel olarak tabi asla sonlandırılamayacak kopuşa yönelik bir mefhum. Ama senin etkin sonucunda aile dışındaki insanlarla ilişkilerim muhtemelen daha da büyük bir zarar gördü. Başka insanlar için sevgi ve bağlılıkla her şeyi yaptığımı senin için ve aile için soğukluk ve sadakatsizlik yüzünden Hiçbir şey yapmadığımı sanıyorsan tamamıyla yanılıyorsun. Onuncu kez tekrarlıyorum. Muhtemelen zaten çekingen, ürkek bir insan olacaktım. Ama orayla gerçekte vardığım bu nokta arasında uzun, karanlık bir yol var. Şu ana kadar bu mektupta göreceği şey sakladım. Ancak şimdi ve bundan sonra sana ve kendime itiraf etmekte hala fazlasıyla zorlandığım bazı şeyleri suskunlukla geçiştireceğim. Eğer resmin geneli yer yer bir parça bulanıklaşacak olursa bunun kanıt eksikliği yüzünden olduğunu sanma diye söylüyorum bunu. Tersine resmi katlanılmaz ölçüde boğucu hale getirebilecek kanıtlar var. Bu konuda ortayı bulmak kolay değil. Burada öncekileri hatırlamak yeterli. Senin karşında kendime güvenimi kaybettim. Onun yerine sınırsız bir suçluluk bilinci geçirdim. Bu sınırsızlığın anasıyla eskiden bir kişi hakkında doğru bir şey yazmıştım. Utancının kendisinden daha uzun ömürlü olacağından korkuyor. Başka insanlarla bir araya geldiğim zaman bir anda değişemiyordum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi dükkanda başka insanlara karşı işlediğin ve sorumluluğunu benimle paylaştığım hataları düzeltmek zorundaydım. Ayrıca ilişki içinde olduğun herkese açıkça ya da gizliden bir kusur bulurdun. Bunun içinde o kişiye özür borçluydum. Dükkânda ve aile içinde çoğu insana karşı bana öğretmeye çalıştığın, çocukluğumda benim için önem taşımış bir insan şöyle ki, eleştirilerinle en azından bir kere yerin dibine batırmış olmayasın ve senin tuhaf bir biçimde pek de uzun boylu şikayetçi olmadığın kuşkuculuk buna katlanılabilecek kadar güçlüydün tabii. Ayrıca bu gerçekten belki de Hükümdarın amlemiydi yalnızca, küçük bir çocukken her yerde yalnızca ulaşılmaz mükemmellikte insanlar gördüğüm için kanıtlandığına hiçbir yerde kendi gözlerimle tanık olmadığım bu kuşkuculuk, ben de kendime yönelik bir kuşkuya ve tüm diğer insanlara karşı duyduğum kesintisiz bir korkuya dönüştü. Yani orada genel olarak kendimi genellikle kurtaramadım senden. Bu konuda yanılıyor olman, Aslında benim insan ilişkilerim hakkında öğrenememen ve kuşkucu ve kıskanç bir tavırla beni sevdiğini inkar ettin mi hiç diye hayatından yoksunluğumu başka bir yerde telafi etmek zorunda olduğumu düşünmenden kaynaklanıyordu belki de. Çünkü dışarıda da aynı biçimde yaşamam imkansız olmalıydı. Ayrıca özellikle çocukluğumda tam da kendi yargıma karşı beslediğim kuşkudan ötürü Bu açıdan henüz bir ölçüde biliyordum, kendime şöyle diyordum. Abartıyorsun, küçük ayrıntıları fazlasıyla büyük istisnalar olarak yaşıyorsun. Gençlerin hep yaptıkları gibi. Ama daha sonraları dünya hakkında artan bilgimle bu teselliden de oldum. Senden kurtuluşu, senden kurtuluşu Yahudilikte de bulamadım. Aslında burada bir kurtuluş düşünülebilirdi ya da dahası, Her ikimiz de kendimizi Yahudilikte bulabilir veya hatta orada da uzlaşabilirdik. Ama senden aldığım Yahudilik ne mene bir şeydir ki yıllar içinde bu Yahudilikle aşağı yukarı üç farklı biçimde ilişki kurdum. Çocukluğumda tapınağa yeterince gitmediğim, oruç tutmadığım ve benzeri şeyler için seninle birlikte kendimi suçlardım. Burada kendime değil Sana haksızlık ettiğime inanırdım ve zaten daima hazırda bekleyen suçluluk bilinci sarardı içimi. Daha sonra genç bir insan olarak Yahudilikten aldığın o hiçle benzer bir hiçliği uygulamak konusunda senin ifadenle en azından saygı gereği gayret göstermediğim için beni nasıl suçlayabildiğini anlamaz oldum. Görebildiğim kadarıyla gerçekten de bir hiçti. Bir şakaydı. Hatta şaka bile değildi. Yılda dört kere tapınağa giderdin. Orada en azından bunu ciddiye alanlardan çok kayıtsızlara yakın dururdun. Duaları formalite gereği sabırla okurdun. Bazen bana dua kitabından tam da o sırada okunmakta olan bölümü göstererek beni hayrete düşürürdün. Onun dışında tapınakta olduğum sürece asıl mesele buydu. İstediğim yere sıvışabilirdim. Orada... Esniyerek ve uyuklayarak saatler geçirirdim yani. Daha sonra bir tek dans derslerinde öylesine sıkıldım sanıyorum ve birkaç küçük değişiklikle oyalanmaya çalışırdım. Sözgelimi bana hep panayırlardaki atış poligonlarını hatırlatan cemaat dolabı açıldığında o poligonlarda da hedefe isabet ettirildiğinde bir dolap kapağı açılırdı. Yalnız orada daima ilginç bir şey çıkardı dolaptan. Buradaysa yalnızca o aynı eski başsız koklarlar. Ayrıca tapınakta da çok korku yaşadım. Yalnızca neredeyse doğal olarak yakın demaz içine girilen bir sürü insandan ötürü değil. Aynı zamanda bir zamanlar laf